Rize'nin ünlü İkizdere Vadisi'nde 95 MW kurulu gücündeki Cevizdeki Hidroelektrik Santrali deneme üretimine geçti. Dere suyun tünele alındığı 8,5 km boyunca kurudu. 64 kilometrelik vadide 20'yi aşkın HES'in daha yapılmasının planlandığını, bu olduğunda suyun 55 kilometre boyunca tünele alınacağını belirten yöre halkı İkizdere'nin tamamen kurumasından endişe ediyor. Bölgede daha önce de deneme üretimine geçen HES nedeniyle Güney Suyu Gürgen Deresi kurumuştu. İkizdere Vadisi endemik bitki ve canlı çeşidi açısından dünyanın en önemli 200 vadisi arasında gösteriliyordu. Meksika körfezindeki petrol felaketinin BP şirketine şimdiye kadarki maliyeti 3.12 milyar doları buldu. BP şirketi yürüttüğü temizlik operasyonunda 44.500 kişinin katıldığını bildirirken petrol akışının durdurulması için yeni yöntem arayışını sürdürüyor. Balina adlı Tayvan bandralı dev bir tankerle Meksika körfezindeki suyu temizleme çalışmalarına başlandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre dev tanker petrolü suyu çekip temizleyecek ve tekrar körfeze bırakacak. Deneme aşamasındaki aracın günde 80 milyon litre deniz suyunu arıtabileceği bildiriliyor. Benzeri araçlar halen kullanılmakla birlikte bu kadar büyüğü ilk kez denenecek. Kıyı şeridinde de temizlik görevlileri özellikle plaj ve bataklıklara yayılan zift topaklarını ayıklamaya çalışıyor. Körfez'de petrolü temizleme çalışmalarının yanı sıra orada yaşayan canlıları da kurtarmak için büyük bir mücadele var. Çünkü Meksika körfezinde yaşayan birçok hayvan nesli tükenme riski altında. Kurtarma ekipleri binlerce kuş, kaplumbağa ve yunus balığını körfezdeki petrol sızıntısından kurtarmayı başardı. Oceana adlı hayvanları koruma örgütüne göre 20 Nisan'dan beri 300 kaplumbağa ölü ya da yaralı olarak bulundu. Yetkililer Meksika körfezinde 5 kaplumbağa türünün yaşadığını, bunlardan 3'ünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Ölen canlılar arasında şişe burunlu yunuslar da var çok sayıda kuş da ne yazık ki hızla ölüyor. Körfez'deki birkaç bin ada 3400 kuşun doğal yaşam alanı. İlkbahar ve sonbaharda da 1.800.000 kuşun göç yolları bu adalar üzerinde. Yaşanan bunca acı deneyimden sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla bu sektöre 2 milyar dolar kaynak ayırdıklarını, anlaşmaya vardıkları Abengoa Solar adlı şirkete 1.45 milyar dolar Abound Solar adlı şirkete ise 400 milyon dolar kredi kullandıracaklarını söyledi. Bu proje sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en büyük güneş enerjisi santralinin kurulacağını ve 5 bin kişilik istihdam yaratılacağını da söyledi. Bütün bunlar olurken Türkiye hala sonu gelmez saçma nükleer santral tartışmaları ile zaman kaybediyor. Acilen geride kalmamak için yüzümüzü güneşe dönmemiz gerekiyor. Polonya ile ABD revize edilmiş füze savunma kalkanının yürütülmesi için anlaşma imzaladı. Anlaşma İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden gelebilecek tehditlere karşı Polonya topraklarında Amerikan füzelerinin konuşlandırılmasını öngörüyor. Füze kalkanı sistemine Rusya'nın muhalefetine yatıştırmak için ABD, bu tamamen bir savunma sistemidir, Rusya'ya yönelik değildir, Rusya'yı tehdit etmez, bu dostlarımızı, müttefiklerimizi ve savunma güçlerini korumak için hazırlanmış bir savunma sistemidir, diyor. ABD yılda 660 milyar dolar savaşa bütçe ayırırken bunu 100 milyar dolar ile Çin izliyor. Dünyada füze savunma sistemleri yerine barışa yatırım yapsak çoktan dünya ile barışmıştık. Meksika körfezinde yaklaşık 2,5 aydır devam eden petrol sızıntısını durdurmak için Rusya'dan dehşet verici bir öneri geldi. Eski Sovyet Nükleer Enerji Bakanı ve fizikçi Viktor Mikhailov, Moskova'da Stratejik İstikrar Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada BP daha ne bekliyor bilmiyorum, boşa zaman harcıyorlar. Yalnızca 10 tonluk bir nükleer bomba sorunu çözer dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1960 ve 1970'li yıllarda nükleer enerji programını yöneten isimlerinden Milo Nortge de nükleer bomba önerisini destekledi. Ancak bombanın daha güçlü olması gerektiğini söyledi. Nordge Hiroşima'ya atılan bombanın iki katı kuvvetteki 30 tonluk bir bombanın kullanılması gerektiğini belirtti. Nordge bombanın sızıntının olduğu kuyuya yakın başka bir kuyuda patlatılması gerektiğini, böylece ortaya çıkacak ısının etraftaki kayaları eriterek deliği kapatacağını söyledi. BP sözcüsü de, Birçok insandan birçok öneri geliyor, bazılarını ciddi alacak kadar iyi buluyoruz. Ancak bu onlardan biri değil, diye konuştu. Nükleer bomba patlatmak konusunda BP ile hemfikir olmak zor da olsa, yaptıklarından sonra şunu söyleyebiliriz, iki yanlış, bir doğru etmez. Dünyamızın daha fazla zarar görmesine engel olmak için siz de nükleer.greenpeace.org adresinden Greenpeace'e destek verebilirsiniz. Nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın.